Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. Yine bir salı günde saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere merhaba diyoruz. Her programımızda birbirinden özel isimler, gerçek yaşam öykülerini, kendi hayatlarını programımıza konuk olarak anlatıyorlar. Ve bu haftada yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Kendi yaşam öyküsünü dinleyeceğiz. Bakalım, Nasıl bir yaşam öyküsü bu hafta bizleri bekliyor? Konuğumuz sevgili Ercüment Yalçın Sürücü. Ercüment Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Genel Bey, merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Çok iyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz çok teşekkür ederiz. Programımıza sizi konuk ettik. Konuk olmayı kabul ettiniz çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz bunun için size öncelikle. Ben teşekkür ederim. Güzel benim için. Buyurun. Ee, peki sormak istiyorum Ercüment Yalçın Sürücü'nün yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Tabii. Ee, 1970 yılında Kilis'te doğdum. Ee, Kilis o zamanlar bir ilçeydi, küçük bir kasabaydı. Ee, Suriye sınırında bir, bir yer. Ee, babam Kilis'in bir köyünden e, şehre lise okumak için gelmiş ve orada tamamlamış liseyi. Ee, annemle kilisli kilisin içinden ee, o da lise eğitimini tamamlamış ve ikisinin emret hayatına başlamışlar. Ve o sırada evlenmişler ve işte ikinci çocukları benim dört kardeşim, ee, üç tane kız kardeşim var. Peki ee, sizin çocukluğunuzun hı. geçtiği kilis o yıllarda nasıl bir kilisti, nasıl bir mahallede, nasıl bir şehirde dünyaya geldiniz, gözlerinizi açtınız? Hatırladığınız kadarıyla çocukluğunuzun kilisini anlatır mısınız bize biraz? Tabii 70 seneler 70 seneler arasında Türkiye için çok e, güzel renkli seneler o zaman işte ne bileyim çok çeşitli farklı kıyafetler, sinemalar yani tabi biz çok küçüktük o zaman e, ama diğer yandan bir mahalle kültürü e, işte komşular, eş, dost, akrabalar e, ve eski bir mahallede büyüdüm ben e, işte eski kilise evlerin olduğu böyle avlu, taş evler evlerde ee, çok güzel bir çocukluk diyebilirim. Gerçi şu, buradan bakınca biraz üzülen geliyor ama e, işte eski özlem belki biraz. E, ama şey işte güzel bir çocukluk geçirdim. Kilise ne kadar devam etti bu öykü? Ne oldu daha sonra? Yani i̇lk okul dördü kilise bitirdim. E, ondan sonra babamın tayini çıktı. E, i̇şte menutçu men olarak. Türkiye'nin değişik yerlerini gezmeye başladık. Biraz Kayseri civarında aslında. İlk önce Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine çıktığı tayini. Ve ee, ben o zaman işte bütün o kilisteki hayatımızdan, arkadaşlarımızdan kopup e, Kayseri'ye geldik. ve ilk gün de çok değişti. Sıcak bir yerden, çok soğuk bir yere geldik. E, or oraya da uyum sağladık ama hep böyle kısa sürelerde, bir sene Pınar dışında, bir sene Develi'de, işte beş sene Kayseri'de, Kayseri geçintim mezunuyum. Ee, bir yıl sona kadar Kayseri'de yaşadık. Kilis'ten sonra Kayseri ee, nasıl geldi sizin için? Yani o yaşlarda ee, 4. sınıftasınız. Ee, hem çocukluğun bir dönemi hem de aslında gençliğin bir dönemi Kayseri'de geçiyor. Ee, nasıldı evet. o yılların Kayseri'si size göre sizin gözünüzden? Ee, Valla işte yani memnun çocuklar için bu tür bir giden çocuklar için hani belki bir genelleme yapabilirim. Sürekli bir afallama aslında. Yani alışveriş bir şeyden bir anda kopup başka bir kültürün içerisine giriyorsunuz. Ee, ve ilişki kurmaktadır biraz başlarda zorlanıyorsunuz tabii. O yüzden benim çocukluğum aslında biraz içe kapanıp geçti diyebilirim. Ee, Kayseri daha tutucu bir yerdi bir açıdan da. Ee, gerçi belki dönemle de ilgiliydi. Evet. Ama yine de sonuçta e, kazası belasız. Böyle lise hayatımı orada tamamladım. ve Ondan sonra üniversite sınavlarında işte... E... Üniversite sınavına geleceğim ama öncesinde şeyi sormak istiyorum size. Nasıl bir öğrenciydiniz? Tabii. Yani ilkokulda, ortaokulda, lisede e, Ercüment Yalçın Sürücü nasıl bir öğrenciydi? Ee, Bazı baz de dersleri ciddi alan bir öğrenciydim. Çok fazla işte çalışmayı sevmezdim ödev yapmayı. Biraz böyle sayısal derslerde başarılıydım. Sözel ee, derslerde biraz daha başarısızdım diyebilirim. Ee, böyle yani ortalığı verici ama yani işte genelde iyiydi notlarım da. Ee, fena değildi yani. Notlarınız da fena değildi. Üniversite sınavına girdiniz. İlk Kayseri Üniversitesi'nden sonra üniversitede nereyi kazandınız? Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Nihalisi'ni kazandım. Yıldız ee, Şimdi bilgisayar ne demek onu bile bilmiyordum aslında. Ee, çünkü bilgisayar daha yeni çıkmıştı. 1986'dan bahsediyoruz. Bir de memur olduğum için kardeşler beraber gitsin okula diye beni erken yollamışlar bir sene. 5 yaşında başladım okula. Ee, 16 yaşında üniversiteye geldim. Hem de İstanbul'a ee, ve... 16 yaşında Yıldız Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliğine. Yani bilgisayarını evet, bilgisayar mühendisliğine ee, hem de İstanbul'a <gülüyor> geliyorsunuz Kayseri'den. Aynen. aynen. Benim için böyle bir dönüş ve işim olduğunu artık hayal edin. Yani bir anda bir kocaman bir panayır yerine gelmiş gibi hissettim kendimi. Ee, yani dediğim gibi önümde bir, bir belirsizlik ve şey hani e, ama bir yandan da heyecan var. Yani önümde bir sürü alan açıldı. Bir yandan dediğim gibi bilgisayar konusuna bile e, yakın değilim. Ama şeyleri severim ama bilgisayarın daha e, ataları yeni çıkmıştı o zaman e, çok sevindim tabii e, bir yandan da o şehrin ihtişamı, şehirdeki çeşitlilik gerek öğrenci insan çeşitliliği, gerek işte yani her türlü kültürel farklılık e, beni büyüledi yani çok şey öğrendim İstanbul'da çok şey borçluyum açıkçası eee yani şehir hayatı tabii e, e, kendi zorlukları içerisinde. Ama 86 seneleri yani o, o seneler şehir hayatının çok güzel olduğu zaman, çok rahat olduğu zamanlar, Hatta şehrin nimetlerinden faydalanmabildiğimiz zamanlar. Şimdi konu biraz değişti tabii. Evet. Ee, yani 16 yaşındasınız. Kiliste Kayseri'de yaşadınız. Daha çok hayatınızın büyük bir kısmı Kayseri'de geçti. Ve 16 yaşında üniversite okumak için... Anadolu'dan, Kayseri'den e, kalkıp İstanbul'a geldiniz. Aslında küçük şehirlerden üniversite okumak için büyük şehire giden birçok gencin yaşadığı süreci yaşadınız belki de sizde. E, hem dediğiniz gibi büyük bir panayır alanı gibi renkli, çok kültürlü bir yaşamın ortasına hem üniversite yaşamı gibi sizi değiştiren, geliştiren bir yaşamın ortasına geldiniz. Neler değişti sizle beraber, sizle üniversiteyle beraber? Ee, üniversitede beraber yani, yani, inanılmaz bir sosyal patlama yaşadım aslında kendi hayatımda. Ee, bir sürü insanla tanıştım. Ee, okulda işte bir sürü farklı gruptan insanlarla bağlantılar kurdum. Böyle çok farklı siyasi gruplar, kültürel gruplar, işte kollar. Ee, onlarla iletişime geçtim Artık kendi içimdeki o sosyal de keşfettiğim zamanlardı bir sürü kitap okumaya başladım ee, yani günde bir iki kitap okuyordum neredeyse senelerdir neredeyse kitap okumuyorum ama o zamanlar böyle bir patlama yaşanmıştı ee, yani işte bunun gibi yani kültürel olarak bir kere çok büyük bir dönüşüm sağladı sosyal olarak da ee, bende şehir hayatı. Peki bu dönüşümden sonra üniversite bitti mi iş hayatım başladı mı ee, oldu? Ya üniversiteyi çok uzattım. Ee, aslında böyle yani artık dersler bitti, bittik bile gidip ağlamadım neredeyse. Yani hiç biraz üniversite hayatından sıkılıp biraz dikkatim iş hayatına kaydı. Bir işe. E, girmiştim Ay, yine mesleğimle ilgili mesleğimi çok seviyorum ama ben böyle hani kurallı çizilmiş bir yapın içerisinde biraz böyle uzun süre kalamıyorum aslında o o o yüzden de böyle hayatımda böyle ani değişimler çok o, olabiliyor e, işte hemen iş hayatına atladım bir an önce e, biraz da işte ee, çok ilgimi çeken bir işti. Çok ileri teknoloji cihazlardı o zaman Türkiye için çok yeni şeylerle uğraşmak istedim oldu. Biraz endüstriyel otomasyon, bilgisayarların makinelerin kontrolü falan tarzı işler yaptım. Uzun, uzun süreler bu işi yaptım. Gitgerli oldu biraz. Bir ara kendi firmamı kurdum. Bilgisayar toplayıp satmaya çalıştım. İşte sonra tekrar aynı sektöre döndüm. savunma sanayi işler yaptım. Ee, böyle de işte çalışma hayatına girdiğim Eğlendiğim, çocuk yaptığım, sonra tekrar boşandığım falan bir dönem geçirdim İstanbul'da. Peki bu işler, işte, iş hayatının evet. içerisinde, aslında bu koşturmanın içerisinde, yani kendi işinizi de kurdunuz, kendi girişimleriniz de oldu. Ama bilgisayar hayatınız hep bir yerindeydi. Hep bilgisayarla ilgili işler yaptınız değil mi? Evet. Genelde bilgisayarla ilgili teknik işler yaptım. Ee, çok büyük zevkler yaptım işte bir şey, iş işte birazcık ticaret katmaya çalıştığım zamanlar da oldu ee, ama temel olarak teknik işlerde çalışmayı hep tercih ettim ama bu işte e, belli bir yere kadar sürdü aslında bir yerden sonra işte benim e, o üniversitede ilk başlardaki o sosyal çeşitliliği falan gitgide daha mono, monoton teknik bir hayata doğru yönlendirdi aslında bir sürü e, çalışanın mühendisinin yani, yaşadığı bir sorun ee, çünkü hani biraz insanın çok e, rasyonel tarafıyla sürekli düşünmesi biraz sosyal hayatını olumsuz yanına etkileyebiliyoruz bu muhattete ee, özellikle viksel mühastelerinde bu daha yaygın ondan sonra biraz radikal bir dönüşüm oldu aslında e, hayatında evet yani bilgisayarın hayatınızın odağında olduğu, içinde olduğu ve bilgisayarla ilgili işler yaptığınız yılların sonunda yaklaşık kaç yıldan bahsediyoruz tercüman Bey bu arada iş yaşamı olarak? Eee sanırım 20 yılı bulmuştur. Ee, git geldi arada yani bir sene ara vermeli. Çünkü arada böyle kayıt o iş yapmak istemediğim başka işe geçtiğim böyle dönemler olmuştur. Ama hmm. 20 yıl eee aslında işlerde çalıştım. 20 yılın sonunda e, ama artık bu işi tanımlanmış, sınırları belli olan bu işi yapmak istemiyorum dediniz. Ve bilgisayarla ilgili işler yapmaktan ya da arada yaptığınız o kaytardım diye tanımladığınız işleri yapmaktan vazgeçtiniz. Peki ne yaptınız? Ee, vallahi şimdi ne yapacağımı bilmiyordum. Aslında yani 40 yaşına da gelmiştim. Ee, sen bir süre sen için aslında çok geç bir yaş ee, yani yaşamda hani bir şeyler değiştirebilmek için ama e, yani bir şekilde hayat o şekilde yani o, o eski gibi süremedi benim için ee, onun bir geçişi, bir da bir bitmesi zamanı doldu tabii birkaç sene. Ama ondan sonra kendimi bambaşka mecalarda bulmaya başladım. Ee, bir arkadaşım tavsiyesiyle bir masaj kursuna yönlendirdi beni. Onu orada bir gereksel kayı masajı öğrendim. Ya, zaten sağlığım da çok böyle yerimde değildi ya. diğer değil problemleri yaşıyordum. Biraz hareket etmeye ihtiyacım, biraz benimle ilgilenmeye ihtiyacım vardı. Benim için çok güzel bir kapı açtı o kurs. Ondan sonra eğitimimi eğitimi devam ettirdim. Ee, başka değil. Benim bağda ve tetik nokta terapisi diye böyle tetik tedaviye yakın biraz ağır tedavi edici eee yani bir meslek öğrendim. E, masaj öğrendim. Bu da çok işime yaradı. E, ve e, aslında başta projeler olarak düşünmememle rağmen yavaş yavaş e, hayat beni o konuda da hani bir profesyonelliğe doğru yönlendirdi. E, yani bir sürü insana e, sağlık konularında yardım etmeye çalışıyorum. Ve de, bu benim için aslında büyük bilgisayar sorunları çözmekten veya matematik problemleri çözmekten çok daha ilginç bir konu ee, ve ilginç bir konu ee, yani 20 yıl hani ki... bilgisayarla dolu bir hayattan sonra yaklaşık 20 yıl bilgisayarla beraber geçen bir hayattan sonra o işleri bir kenara bırakıp masaj öğrendiniz ve e, bunu evet. profesyonelce yapmaya da başladınız sonra evet. neler yaptınız ee, sonra aslında e, i̇kinci eşimle tanıştığım bir dönem e, başladı. Yani onunla tanışmamız da yeni bir dönem başladı. O da aslında benzer bir süreçteydi hayatında. Be, e, benim gibi bir süreçteydi. O da işte av, avukat. E, ama nesli e, bırakmıştı tanıştığımızda. E, bir kafede çalışıyordu aslında. E, öyle tanıştık. E, sonra ikimiz sanki böyle işte... E, İlginç bir zamanlama oldu yani o tanışmamız İkimizin eşsiz olduğu ve yeni bir başlangıçta olduğumuz bir dönemde aslında yoldaş olduk. O da biraz beden terapi ile ilgili eğitimler almıştı, yoga eğitmeniydi. İşte ilgi alanlarımız bir anda yani benim ilgi alanlarım çok değişti. Ee, ve beraber işte bir kafe açmaya karar aslında bir şeyden e, çıkmaya karar verdik ama bu için biraz zamana ihtiyacımız vardı. O yüzden de bizi hani çıkana kadar en az edecek bir iş oluşturmaya karar verdik ve bir kafe açtık Kadıköy'de ee, küçük bir müdavim kafesi. Ee, şu an pandemi sebebiyle kapalı ama e, işte altı sene önce e, böyle bir kafe hayatı geçirdik. Ee, sonra da o kafeyi kendi ayaklarına durmaya başladığımda aslında 3-4 seneyi buldu bu. Ee, ondan sonra kafeyi çalışan arkadaşlara emanet edip e, bir yola çıktık. Ee, böyle biraz değilsiz bir yola çıktık aslında. O yol sizi nereye götürdü peki? O yol bizi Gökçe Oda'ya götürdü. Yani ilginç bir durum tabii yani işte Türkiye'nin en güneydoğusunda doğdum ama şimdi kendimi en kuzey batısında buldum. Böyle çapraz bir çizgiyle e, memleketin bir tarafından bir tarafına e, attı hayat beni. E, Gökçeada'da bir kırsalda aslında hiçbir yerleşim yerine yakın olmayan bir yerde e, bir arazi aldık. O yer kendi çabalarımızla bir e, konak değil yani barınabileceğimiz bir yapı yaptık. Ee, ve hayatında ilk yaptım yaptığım işler bunların çoğu ee, yani Daha önce hiç deneyimlemediğiniz, hiç yapmadığınız hiç uğraşınız olmayan işler ve Gökçeada'da yerleşimden evet. uzak kırsalda bir e, arsa alıp, arazi alıp e, orada evet. yeni bir yaşam kuruyorsunuz. Nasıl bir yaşam? Evet. Ee, valla nasıl bir yaşam? ya biz ve i̇kimiz de şimdi ben de aslında çok planlı yaşayabilen insanlar değiliz. Yani biraz hayat bizi nereye götürüyorsa ona direnmeden biraz kendimizi o akışa bırakıyoruz. Orada da oraya giderken de bir sürü belirsizlik vardı. Sadece nasıl kısa yoldan bağlanabiliriz orada? İşte bir üstümüze bir çapı yapabiliriz konusunu çözer çözmez malzemeleri kamyona yükledik. Ee, gittik araziye onları da bir sürü eziyetle traktörlerle şunlarla bunlarla çıkarttık doğrusunun yolu bile olmayan bir yer ee, 3-4 ay çadırda yaşayıp e, o yapıyı tamamladık hiç bilmediğimiz bir şeyde kimseyi tanımıyoruz ee, ama çok enginç bir şey de oldu mesela tek bir kişi var yakınlarda oturan ee, o da belli bir sebeple gelmiş oraya bir çiftlik kurmuş ee, onunla kilisli olsa da herhalde hatta bizimle aynı mahalledenmiş Gökçeada Kırsalı'nda böyle dağın başında bir yerde böyle bir kilesi bulmuş oldum. Önce hem şehrinizi bulmuş oldunuz diyeceğim ama evet. yani yıllar sonra evet. başka bir şehirde dediğiniz gibi evet. ülkenin bir ucundan bir ucuna gitmişken kendi yaşam öyküsünü sürüklediği bir başka isimle karşılaşmışsınız orada da. Peki Kırsal'da kimsenin olmadığı yani çok yakınızda bir Çiftliğin bir kişinin olduğu bir yerde daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir yaşamı hem de aylarca işte belli bir süre çadırda kalıp inşa ettiniz kendi ellerinizle inşa ettiniz evinizde şu anda yaşıyorsunuz ee, evet, evet. Nasıl, nasıl geçiyor günleriniz ve yani zor bir yaşam mı oradaki yaşam? Şimdi aslında bizim yaptığımız şeylere aslında ekstra şeyler eklendi. Çünkü zaten yani biz sosyal ilişkilerden kaçmak için gitmedik oraya. Hala bizi şehirde, işte Gökçede içinde bağlayan bizi, bağ, bağ kurduğumuz bir sürü ilişki var. E, ailemiz var, arkadaşlarımız var. Onlarla kopmak için gitmedik ama bir şeyleri sıfırdan yapabilmenin keyfini yaşıyoruz orada bir sürü belirsizlikte zorlukla kendimizi malzul bıraktık. Bu da çok öğretici oldu açıkçası. Hatta yani işte şehirde hani ihtiyaçlarımız tanımlarken ihtiyaçlarımızla bir bağ kurarken ki yabancılaşma ya yani orada çok belirgin hale geldi. İşte ne diyeyim? Kendi akıtlarımızı kendi toprağımıza gidiyor. O yüzden ne kullanmamız gerektiğine dikkat etmemiz gerekiyor. İşte su, dağda böyle 600 metre uzakta bir eski Rum çeşmesinden borularla taşıdığı depoya koyduk. Yani o su çok kıymetli bir su. Çok az akıyor ve bizim için çok kıymetli. Onun için çok idareli kullanıyoruz. Yani bir işte, şeyleri düşünmediğimiz, hani ihtiyaç olarak... Tanımlanamadığımız bile varsayılı olarak, yani varsayılan olarak kabul ettiğimiz bir sürü şeyi orada biz e, ulaşmak için çaba sarf ettik. Ya yani ben her şey diyorum, burada her şey varla yok arasında. Eğer yaparsan var, yapmazsan hiçbir şey yok. Yol bile yoktu o gün. Doğal ee, ilginç bir tecrübe yaşadık. Ama bir yandan da tabi gökyüzüde halkıyla e, tanıştık. Ee, aslında çok da iyi işler geliştirdik. Orada da büyük bir çeşitlik var aslında orada yaşayan insanlar. Türkiye'nin her yerinden insanlar. Artı Rumlar var ve orada eski Rum kültürünün izleri her yerde. Biraz hüzünlü bir ada aslında. Yani o eski e, hayat e, bir şekilde bir adayı terk etmesiyle biraz köhne bir hale bürünmüş. Ama onu tekrar o hayatı canlandırmak için sanki böyle bir fırsatımız var gibi geliyor. Oraya bizim gibi yerleşen diğer arkadaşlar da var, arazilerinde yaşayan. Ee, onlarla işte imece yapıyoruz, kolektif işler yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi biz bir sıfırdan öğreniyoruz. Aslında yani işte benim babam köyde bir sürü şeyi o çocukluğumdan mesela biliyordur ama bizim öyle fırsatımız olmadığı için ee, yani bitkileri bile daha yeni yeni ağaçları tanımaya başladık Ama bizim için çok büyük bir oyun Ve veren alanı ee, Bir yandan da ben yine masajlarıma devam ediyorum ee, hmm. İşte Gökçeada Halkının e, Aslında sorunlarına derman olmaya Çalışıyorum elimden geldiğince ee, aslında... Ama herkese olarak zor koşullarda yaşıyoruz evet. aslında. Yani aslında e, az önce de söylediğiniz gibi sınırları tanımlı olan ve böyle böyle davranman gerekiyor diye tanımlanmış olan işlerden, yaşam biçiminden aslında sıyrılmak istediniz. Ve hayatınızın o döneminde eşinizle Tabii. yollarınız kesişti. E, avukatlığı bırakmış bir kafede çalışan bir avukat ve bilgisayar mühadesini Hı -hı. bırakmış masaj yaparak hayatını geçindiren, idame ettiren bir bilgisayar mühendisi yollarınız kesişti ve o yollar sizi Gökçeada'ya sürükledi. Şimdi Gökçeada'da anlattığınız yaşam birçok insanın eminim böyle şu anda bizi imrenerek dinlediği bir yaşam. Bunun adına şehirden kaçış da diyebiliriz. Hayatın, dünyanın bu çağın bize dayattıklarına karşı bir meydan okuyuş, bir karşı duruş olarak da adlandırabiliriz. Ama şu an bizi dinleyen ve Böylesine bir yaşamı düşleyen, yani belki tırnak içinde söylüyorum şehirden kaçmayı hayalleyen kişilere ne söylemek istersiniz? Bu o kadar kolay bir şey mi? Tavsiye eder misiniz? Ne düşünürsünüz? E, Valla ben bunu biraz kişisel tercihler yorumunu düşünme taraftarıyım. Yani bu yapabilmemi yapamama durumundan ziyade e, insanlar hani kendi ihtiyaç, yani hayatlarındaki ihtiyaçları kendileri tanımıyorlar ve belirliyorlar. Ee, o yüzden de bir seçimler yapıyorlar. Ee, yani herkesin güvenlik işte veya tehlike algısı veya gelecek gibi aynı değil ve ona göre e, bambaşka e, yaşamlar sürüyorlar ki bu şey işte çok güzel bir şey. Herkes aynı şeyi yapsın gibi bir, bir tavsiye olamaz benim çünkü herkes zamanı gelir geldiğinde zaten o adım atacaktır. Ee, ama benim. Yani, hani, yani Kendi şanslı bir hani görüyorum. Hep hep doğru şeyler böyle hani hayatımda yeni e, alanlar açacak şeylerle karşılaştım. E, doğru insanlarla karşılaştım. E, ve işte bir şekilde şu anki hani bir de değişim bir, genelde çok böyle uygulanarak söyleniyor ama değişim aslında A halinden B haline geçmek değil de aslında değiş, yani bir dönüşüm demek daha doğru yani aslında o değişik olma hallerini bir yere barındırabilmek gibi bir dönüşüm oluyor yani ben şimdi o Kayseri'deki hayatı da biliyorum İstanbul'daki hayatı da biliyorum o bilgilerle yani on, on yani şimdi değiştim artık öyle değilim diyemeyeceğim. onlar da benim bir parçam ama bunların bir bütünden aslında değil. Ee, edindiğim bütün bilgileri aslında yeni hayatımda kullanıyorum. Ee, şimdi kadınsıdanki evet. hayatımda e, sosyal ilişkiler çok farklıydı. Ama şimdi e, tabii ben şehirde öğrendiğim oylar için becerileriyle e, şimdiki kısa ve onun o hayatı bambaşka bir şekilde yaşıyorum. Ne güzel. Acemant, ee, işte, programımızın sonuna geldik. E, artık son dakikalarımız, son söz. Ne söylersiniz, ne paylaşmak istersiniz dinleyicilerimizle? ba ee, işte biraz önce sorduğunuz soruyla bağlantılı olarak e, yani bu herkesin yapabileceği bir şey, yani o yüzden de ya aslında herkesin oturup kendi hayatında iki ihtiyaçlarını bir zinde düşünmesi ve tanımlaması gerekiyor. E, bunu yaptıktan sonra herkes yol aynı olacak diye bir şey yok. E, Birazdan kadere inanan bir insanım, kader beni işte bu böyle bir hayata getirdi ve çok da ve memnunum hayatımdan evet. genel şartlar altında herkese de öyle bir hayat biliyorum yeterken içindeki mümkün olduğu kadar şeffaf bir şekilde dinleyip onda dışarı vurabilecek düşe vurabilecek bir hayatları özgür bir hayatları olsun çok teşekkür İnşallah. ediyoruz çok sağ olun programımıza konuk olduğunuz yaşama öykünüzü bizlerle paylaştınız teşekkür ediyoruz Ercüment Bey sağ olun ben teşekkür ederim kendi. görüşmek üzere çok teşekkürler hoşçakalın Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Ercüment Yalçın sürücüydü. Ercüment Bey kendisinin de dediği gibi bir dönüşüm hikayesiydi. E, Kiliste başlayan, Kayseri'de devam eden, İstanbul'da uzunca yıllar bilgisayarın hayatın bir köşesinde olduğu işler yapan ve daha sonra... Bütün bu işleri tanımlanmış işleri bir tarafa bırakıp kendi dönüşüm hikayesinde kaderin onu sürüklediği yere, kendi deyimiyle kaderin onu sürüklediği yere doğru akışa bıraktığı ve bugün Gökçeada'da herkeslerden uzak bir köşede kendisine kendisini bulduğu ve mutlu olduğu bir yaşam kuran bir yaşam öyküsüydü. Umarım... Şu an bu yayınımızı dinleyen, programımızı dinleyen, Kentin Gizli Öyküleri programını dinleyen birçok kişiye de ilham vermiştir Ercüment Bey'in anlattıkları. Bizler bu haftalıkta yayınımızın sonuna geldik. Kentin Gizli Öyküleri programı burada sona eriyor ama iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından tekrar sizlerle buluşacağız. Ve sizleri de bekliyoruz tekrar yayınımıza. Kentin Gizli Öyküleri sayfasını Instagram ve Facebook üzerinden takip edebilir. Sizler de yaşam öykülerinizi bu programda anlatmak istiyorsanız bu sayfalar üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. İki hafta sonra salı günü tekrar görüşünceye dek. Ben Kenan Doğan, programı istediklerimiz Tuğçe Gün olan ve teknik masadaki açık radyo çalışan değerli arkadaşlarım da sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Kentin Gizli Öyküleri